Duyuyoruz Şenol Bey tamam. Ne ne, ne ne ne? Sen ne söyleyeceksin Şakir? Ne ne ne söyleyeceğim? Ne ne ne? Nasıl yani? ya Ben hemen söyleyeyim şunu. Ha, tamam buyurun e diyeyim. Bitti Şakir. Seninle yapacağımız iş bu kadar Şevgil'e gel. Ama özür dilerim Şenol Günaydın hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Şevgil'e gel. Demeleri hazırla. Efendim? <gülüyor> Deme mi? Demeleri hazırla. Ne, ne yapacağız develeri? Kervan mı kuruyoruz? Ne kervan oğlum? Kesiyoruz katır kutur kesiyoruz develeri. Hazır ol. Kanlar fışkıracak Şevki yeğen. Şaham Bey nasıl bir coşkuyla anlatıyorsunuz bunu ya? Nasıl bir ne ne, ne suçu var develerin ya? Ne gariziniz var develerin? Ya benim demelerini alır ben yok. Ama biraz da deve kesmenin kimseye zararı olmayacağını düşünüyorum. Şaham Bey deveye zararı var. Deve Evet. Ona biraz zarar var. Çünkü kesilince ölebilir. Nasıl siz yani böyle keselim bırakalım diyordun? Yani ne bilir şimdi hani hayvanı alıp da kesip yemek biraz pahalı olur diye düşündüm. Sadece keselim diye. Ya şey kesip? Ya kesip de öyle boğazından gırtlarından değil yani. Kolunu başlayalım gömdesine bir bıçak saplayalım ondan sonra da güzelce be. Kestikten sonra geri iyi ne anlamı var şey abi? Maksat biraz kan olsun. Manyak mısınız ya be ya ya şaka diye gidiyor be söz. Ama ne güldük ne güldük şakaya? Öldük <gülüyor> sen güldük. Şevki ege güneyde Şevki de güneyde Şevki egeci. Bu demek konuşsunda ciddiyim. Nasıl ece? Anne gülüyorduk ya. Ya helikopter değiştiriyoruz. Nasıl helikopter? Bu helikopteri değiştiriyoruz zaten. Bu helikopterden kurtulunca demek geçeceğim. Ne ya şey um? Neye, neye özendiniz ya? Neye özendiniz? söyleseniz bana. Ya şimdi bu fikir nereden aklıma geldi diyeceksin. Biliyoruz nereden aklınıza geldi. Neden? Nasıl nereden? Neden geldi aklıma? İşte bu Türk Hava Yolları'nda deve kesilmiş ya uçak iade edilince. Oradan mı geldi zannettin? Evet nereden geldi sizin aklınıza? 5 yerde geldi. Nereden geldi Şenol Bey? Yo, ben başka yerde buldum. Ne, ne, nereden buldun şey? Bey? Hakikaten söyle. Nereden geldi aklınıza deve kesmek? Ya ben zaten keserim deve. Ne zaman kestiniz size en son deve Şenol Bey? Yani şimdi deve, hayır illaki deve değil ama genelde deve kesiyorum. Ne kestiniz Şenol Bey en son? Şimdi sucuk kestim. Ne sucuğu? Bildiğim sucuk kestim. Nerede kestiniz sucuğu? Evde ke O da mı yalan? Ya hayır kesmiş olabilir, canlı sucuk mu kestiniz? Canlı sucuk olur mu şey yenge? ya yani o zaman anlamı yok ki şimdi deve kesmek diye... Tamam şey yapayım. ben bu tartışmayı şey yapmak istemiyorum sürdürmek istemiyorum. Niye bozmor oldu niye mi? Ne bozmor diye sucuk kesmek diye bir şey var mı? Ne kesmeden mi yiyeceğim sevgili yenge çiçiyi kurt mu yapsın? <gülüyor> ya tamam şey o be hakikaten yani konuşmayı bir yere bağlayamayacağımızı düşünerek burada pes ediyorum. O zaman mosmor oldun. Mosmor falan olmadı. Şey şey ya yani Saçma geldi konuşma. Ondan ben sürdürmüyorum konuşmayı. Mosmor oldun oğlum. <gülüyor> derin derin nefes alma bana. Ne, ne yapayım ya? Derin derin nefes alma bana. Allah nefesimle mi şey oluyorsun? E öyle. Ben biliyorum orada ne demek istediğini. Ne demek istiyormuşum? Her, bu adamla ne konuşuyor es, es, ben? Eşşşme. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Yapmıyorum. Defes mi alıyorsun Şerbet? Yoo, Şer, Şer, Şerbetle defes alacağım. Ya, <gülüyor> <gülüyor> bana. Niye gülüyorsun? Ne? Daş şey, yapayım, hadi buyur. Ben buyuruyorsun? Siz niye gülüyorsun? Ben gülmiyorum, ben sinirler bozuldu benim. Ben de oluyoruz? Baştan bir başlangıç yapalım. İyi, hadi başla başla. Ne nereden en başlıyor? En baştan başla oğlum. Ben de şehirler boşluğa başla. Hellocom dedi şehirde kayıp. Ne tatsız şeyler. Al başla. Şenol Bey. Şenol Bey bayrak attığımızda Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, develeri haşla. Ege? Efendim. Ne oldu? Nasıl ne oldu gene aynı yere getirdiniz sohbeti. Bey bey bey. Size de hep İyi tam burada baştan başlayın, Ne debes şey abi? Helikopter e değiştiriyorum Şevciğe gel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ne alıyorsunuz şimdi? Station Wagon. Gülemay. <gülüyor> ya. ya ne demek Station Wagon ne demek? Ya Station Wagon helikopter alacağım. <gülüyor> ya yani... Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum biraz espri olmasın biz programımızda, biraz gülmeyin biz de hak etmedik mi? İyi tamam hak ettiniz ya, buyurun gülün dilediğiniz kadar. back şey. Ne yapıyorsunuz ya? Niye gülüyorsun? Siz niye nefes alıyorsun? Ben seninle nefes alacağım ya. Tamam iyi hadi buyurun. Buyurun hadi. Şey. Ya şey o ne yapıyorsunuz yani niye bu <gülüyor> şey? Ya biz de haydi niye konuşalım ya? İşte buyur Ankara trafik durumunu konuşalım. Gel. <gülüyor> Şöyle nefes almayı bırakıyor musun? Öleyim mi? Öleyim mi nefessizlikle boğulayım mı? Hayır düzgün düzgün alın nefesinizi. Düzgün alıyorum, olaylı. B üflüyorum nefesim. Her şerde ben boğlayıp gideyim. PC i̇şte o zaman zaten yiyeceksin nereden kalayla. Sen <gülüyor> de o zaman alma. Ne? Sen de hışlanırın. Hışlanı ben nef benim nefese. Benimle nefeç veriyor. Ben et var burnumda. <gülüyor> ben et burnumda et olması da çok komik galiba. O zaman o ka kara de e tümör var orada gül. Ne, ne? Bak, <gülüyor> ben, hükleyer, hükleyer. Bize Bize bak Bize, bir şey diyeceğim. Rize dur ben hışlarım. Ben bir problemim kesinlikle. Alo! Abi şey be al istediğin kadar nefes al. Ben bir nefes alacağım, Nefesini alacağım sen. Nefesinin her adımlarını videomda. İstemem. Gel de ya. Yapma ya şunu. Kapatacak mı? Good night, good night, night, night, Bugün sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Oktay Demirci ile birlikte. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, deve dosyasını tekrar herhalde. açmak üzere belki de e, kapatıyoruz şimdi. Deve dosyası kolay kolay kapanmaz. Ve geçiyoruz. Efendim. Bu arada ben hala yani şimdi tabii deveyi çiftlikten aldığı, alacağımızı da öğrendik de. Evet. Bir insan deve almaya karar verdiğinde kimi arar? Onu netleştiremedim bir insan deve almaya karar verdiğinde ilk başta ben bir soru sormak istiyorum. Bu insanın maddi durumu nasıldır? Çünkü eğer maddi durumu bir deveyi kotaracak kadar yeterli değilse arkadaş arar diyorum ben. Yani deveye ortak girecek. Direk, deveye girelim. Diyelim, Diyelim bir kuruma fatura edileceğiz. Aa, olur mu öyle şey ya? Olur. <gülüyor> tamam. O zaman kuruma fatura edilecekse. Mesela radyoya biz fatura edeceğiz. Deve diye. Radyo'ya fatura edeceksek OTTÜ'de aramadık saçma oluyor. Koray e... açıklar. Biz her sponsor gittikten sonra da sponsor gelirken mesela veya yayın döneminde veya radyonun doğum gününde işte. Doğum günlerinde olabilir işte. Dün, dedik, es. dün konuştuk ya abi işte Migros'un oraya gideceğiz. O zaman son saatimizi bunu ayıralım. Şimdi diğer haberlere geçelim. Son tamam. saatte DEVE'ye ulaşmaya çalışalım. Tamam. Kaç telefon bu DEVE'ye ulaşabiliyoruz? <gülüyor> Benim tahminim 7. O, o da en fazla. Şimdi mecliste bir tartışma olmuş. Birazcık da ona bakalım istersen. Buyurun efendim. Ee, zaman zaman biliyorsun milletvekillerimiz ne yapıyor? Sinirleniyorlar. <gülüyor> Sinirleniyor, tartışıyorlar. AKP milletvekili, e, Kütahya milletvekiliymiş Abdullah Erdemcan Timur. E, CHP'lerin halkın içine çıkmıyorsunuz eleştirisine. E, yeni bir genel merkez yapıldı. CHP'nin lideri oval ofisinden hiç çıkmıyor. Sadece grup toplantısı için meclise gidiyor deyince ortalık birazcık... Karışmış. Ofis oval mı? Ofis birazcık ovalmış. Yani tam da oval değil de. O hani en üst şey Böyle var ya. Böyle bir şey görüyoruz. Katar. Evet. Uzay mekii şey <gülüyor> gibi. Orası mıymış ofis? Orası. Yanılıyorsam orası kokpit gibi cesine olan ya. Ee, buna tabi hemen e, cevaplar gelmiş. Antalya milletvekili, e, CHP Antalya milletvekili. Oval sensin. Ayıp demiş, asabını bozma milletin diye bir cevap vermiş. Oval adam. <gülüyor> <gülüyor> oval oval dolaş mı ortada? Bence dünyanın en güzel lafıymış oval. Oval sensin lafı mı? Evet. Bir yani, insanın oval olma durumu. Oval olma durumu da bir can sıkıcı da. Şey de enteresan. Mesela sen bir şey söylüyorsun. Mesela bir eleştiri yapsan Tamam. Mikrofon. Oktay Hayırlısı. saçların çok çirkin. Çirkin sensin. Olmadı. Ortay saçların çok yağlı. <gülüyor> yağlı sensin. Mesela bu da tartışmanın hakikaten ne boyut olduğu gösteriyor. Onun dışında tabi sadece Ama bence şey... birine oval demek çok güzel. <gülüyor> Doğru. Yağlı mesela o kadar etkili olmuyor. Tabi canım bir oval ne demek? Bir de oval yani Oval yani yuvarlak gibicesine demek. Anladığım kadarıyla. Orada başka anlamları da mı var birinin oval olmasının? Ha bu, bu açıklamadan sonra başka anlamında taşıyor olabilir. Herhalde. Yani olumlu kelimesi. bir şey değil bir insan oval olması anladığım kadarıyla. Oval sensin demek. E, ayıp dediğine göre ikinci ifadesinde. Ama birisinde sen diyorsun ki benim bildiğim kadarıyla ortaokulda daha doğrusu ilkokulda tartışmalarımı hatırlıyorum da şişko, şişko sensin. Ha işte o. <gülüyor> evet yani. Seni demek istediğin okula gittim okul sensin diye niye oraya gidiyorsun niye sensin hatta şey devamı var. da olur gitmeseydin bana ne ha. mesela ama olur. yani bir şey yapılan bir eleştiri sensin diye savuşturulacaksa yani ne bileyim şişko sensin oval ofisten çıkmıyorsun cevabı esas sen çıkmıyorsun olması gerekirken oval sensin olunca bambaşka bir şey oluyor Doğru. veya esas... şöyle olabilir <gülüyor> oval sensin ofisten <gülüyor> <gülüyor> işte o da artık Böyle. o biraz daha lise. Lise evet. O evet. biraz daha lisede söylenecek şey. Veya levyeyle dövülüp kamyonun da ezilmiş hali. O da mesela lise seviyesinde. Ama daha bir eee ilkokul. Bence çok güzel. Gider. Belki de meclis tutanaklarından çıkarılmıştır o. Ne, hangisi? Büyük ihtimalle Oval Sense'in Office'te diye başlayan bir cümledir o da <gülüyor> Bir kısmını çıkarmışlardır. Ee, diğer AKP'li daha doğrusu diğer CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Esas Ak sensin mi demiş. Akıncı da hemen söz almış. İlk açıklamayı yapan milletvekilinden sonra AKP'nin milletvekillerine yönelik geldi oval ofisi gezdireyim sana demiş. Yani artık nasıl Şimdi oval ofisi gezdirme. Yani ben artık şey yapamıyorum ya. İfadelemiyorum. Ne demek ise bu bilmiyorum ama Şimdi oval ofisten çıkmıyor. Oval sensin. Geldi oval öyle olmaz. Böyle olur mu? De. Yani belki de orada şey var CHP'li ilk açıklama yapan CHP'li milletvekilinin e, sözüne bir eleştiri var. Oval sensin sen oval olamazsın gel de ben sana oval nasıl olunur ofiste göstereyim anlamında. Gayet belki böyle iyi niyet çerçevesi içinde yapılmış bir açıklama olabilir. Şu Bill Clinton'da bir geometrik şekil olan ovali ne hale getirdi ya adam? <gülüyor> ne hale getirdi? Oval bir hakaret olur mu yani? Bir şey yüzünden, skandal yüzünden. Hakikaten yani. Ama oval sonuçta yani. Kare ofis dese birisi. Kare ofis. <gülüyor> Sen de kare ofisin dese hakaret değil. Öyle de yani Bill Clinton'da şey yok ki burada ya. Zamanında yapılmış bir ofis. Yani o olay ha. orada cereyan ettiyse. Ya şey deseydi ya. Gel biz yan tarafa geçelim. Burası kare yarın bir şey olmasın. Diye. Ha yönlendirme yapsaydı he diyorsun he. orada. Onu da yönlendirememiş. Nasıl gözü döndüyse hiç oval moval dinlememiş ya. Yani. E yönlendirme yeteneği de bir yere kadar biliyorsun insanlarda. E Clinton'da da demek ki. Bence nereye kadar olduğunu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir noktada ama. <gülüyor> bir noktada. O zaman İ İ İtalya'ya gidelim. Müsaade ederseniz hafta sonunda İtalya'nın başkenti kaynadı. Roma, Roma'daki <gülüyor> La Scala sahnesinde sergilenen ünlü Ayda operası sırasında. E, Ayda Atilla Mayda diyerek şeyleri şaşırtmışlar. <gülüyor> <mı? gülüyor> Rezalet çıkmış. Ee, şimdi bu genelde operalarda biliyorsun opera operasyayı herkes çok nezihtir ya. Evet. İşte bu operayı e, gerçekleştiren sanatçılar da çok nezihtir. Doğru. Ama maalesef bu sefer böyle olmamış. Zaten o yüzden skandal diye adlandırılıyor haber. Skandal tenordan e, La Scala'ya dava diye verilmiş haber. E, şimdi Scala'ya dava. Ha şey. Salona. Dava. Salona. E, tenor şey yapmış, yuhalandığını öne sürerek seyircilere el kol hareketi yapmış operas sırasında. Sahneden. Sahneden. Nasıl bir el kol hareketi yaptı, neden yaptı bunlar bilinmiyor. Bundan önce de iki tenorun kavgası vardı hatırlıyorsan. Yuu oval tenor, oval tenor yapar. <gülüyor> çok sert oluyor bu nezih e, sanatçıların çok bağırıyorlar kavgası. Bağırıyorlar çünkü. Sesi de yüksek ama el kol niye yapmış o zaman bir bağırsaymış, bir şey yapsaymış sahneyi terk etmiş zaten ondan sonra el kol hareketi yaptıktan sonra hatta el de değil ya Elim, ben el benim uydurmamış yaptığı Nasıl? kol hareketi iki kolu birleştirip böyle kafasını aradan mı geçirmiş <gülüyor> yok iki koluyla birlikte aynen yani bir şey var ya çarkların Aha. dönme dönmüş. prensibiyle alakalı ee, bu Roberto ya onu koreografiye yedirememiş mi hareketi demek ki yedirmek istememiş abi, abi büyük ihtimal şimdi klasik eserlerde zor mesela modern dans olsa Orada eserin içine yedirebiliyorsun. Orada daha böyle bir serbest doğaçlamaya açık bir e, şey yasa var. Doğru. Anlayışı ya. Orada ana abrat <gülüyor> düz gidip sahneye inersin, bir de adamı alkışlatırsın ya. Yani. Öyle bir yapısı var onun. Kol hareketi de yapabilirsin. Kol hareketi, bacak Hayal hareketi, kafa hareketi. Hatta elleri birleştirip arada kafa diye şey de yapabilirsin <gülüyor> ve Modernlara diğer bunu da işte klasik eserler adam kaç defa seyretmiş burada bunu yapmıyordu ya kral falan kral niye el, el kol yapıyor derler ya. belki de zamanında yaptı da anlaşılmadı ya Roberto çünkü burada bir fotoğrafı var Roberto'nun böyle elinde <gülüyor> bir, elinde bir şey var ee, ne denir buna kılıcın küçüğüne ne deniyordu ya kama mı kama denir pala yok pala i̇şte öyle bir şey var küçük bir kılıç ve iki avucunda taşımış seyircilere doğru gösteriyor. <gülüyor> Size ha mesela yani hani o kafa diyorsun ya sen demin iki evet. elinin arasındaki Ondan adam... önce yaptığı bir hareket olabilir bu ama alkışlanmış olabilir. Adamın artık burasına gelmiş olabilir. Herkesin tuttuğu kendine diye bağırmış bir seyirci. Ona sinirlen. Ona sinirlenmiş olabilir. Yani en sonunda artık bu noktaya gelmiş. Kol hareketine kadar getirmiş yani olayı. Roberto ve hemen opera tabi kendisiyle olan sözleşmeyi iptal etmiş. Roberto'yla ve masraflarının iptal Edildi ne masrafı mi? var ya? <gülüyor> ne <bileyim. gülüyor> Dört koyun yerim gündemiz yok. <gülüyor> oluyor ya bu. <gülüyor> <gülüyor> tenor masrafı. <gülüyor> La Scala'nın tenor masrafı çok. Aa, eşine rastlanmayan skandaldan Sopranolar sonra Sopranolar gene çıkalım. az yok. Kadınlardan ya da şeyimiz yok ama tenorlar çok iyi <gülüyor> demiş. Hemen genel müdür de sahneye çıkmış ve seyircilerden özür dilemiş. Böylece tatlıya bağlanmış olan. Şey Pardon hareket kime çekildi. Bana çekildi efendim. Çok özür <gülüyor> dilerim. Böyle bir olaymış Geçmiş olsun diliyoruz tüm sanat severleri Sanat geçmiş olsun Oktay Bey lütfen stüdyodan çıkınız Aa, Bitti mi yahu Hello. Ya bitti tabi ne zannettin Şişko ben <gülüyor> Şişko mu Günaydın Günay, ay ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay öğrüse modern sabahlarda günü gözetlerine git batma sabahı geldi ofsayt demişiz. hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk. Günaydın diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Merhaba diyoruz. O zaman hemen DVD bugün köşesiyle başlayalım. DVD kulak diyebiliriz belki. DVD nerelerde diyebiliriz? Deve hattı. Ne oldu? Adımı almışlar işten. Adamı maalesef içten almışlar. Ve Demek hayırlı olsun diye deve kesmek pek hayırlı olmuyormuş ya. Bu e, haberle aslında birazcık daha develere yakınlaştık. Demek Öyle söyleyebilirim. Deve lobisi var. Deve lobisi dediğin yani nasıl bir şey? Yani deveyi kesince dengeler değişiyor. Ben demeyim darısı oyunların başına, borozların başına. Yani <gülüyor> borozlar kesiliyor, kanlar fışkırıyor ama hiç umursaya yok. Deve kesilince eyvah eyvah diyorlar. Şimdi ilk başta şunu söyleyebilirim ben. Ee, bir devenin fiyatını faturalarıyla birlikte bugün öğrendik gazetelerden. Ben de sabah erken kalktım internette baktım deve nereden alınabiliyor diye. Nereden Böyle sokaktan deve bulamıyor musun? Nereden Onu almış? Zaten sokağa çıkanları görmüşlerdir. Hayatlarında herhangi bir şekilde sokağa çıkan insanlar <gülüyor> deve olmadığını görmüştür de. Çiftliklerden alıyor musun? Çiftlikten deve getirmiş. Çiftlikten getirmiş Şükrü Can, uçak bakım şefi. Şükrü Can görevden alınmış. İlk başta bunu haber olarak verelim. Şükrü görevden alınış gerekçesi aprona izinsiz deve sokmak olarak belirtilmiş. Yani bu, bu tür bir şey mesela nasıl izin alınabilir bir sorusu geliyor akla. Herhalde apron görevlisine gidiyorsun deve sokabilir miyiz diyorsun. <gülüyor> apron görevlisinin Efendim. vereceği cevaptan bağımlısı olarak deve sokabilir miyiz? Yani izni apron görevlisinden mi istiyorsun öyle bir durumda? Ne bileyim kimden istenir ki? Ama bakım şef ya yani Öyle bir şey düşünmemişlerdir ki aprona deve sokulursa yani yetki ve o, o belirtilmemiştir. Yani aprona deve ve herhangi bir şekilde başka bir hayvanın sokulması şu şu şartlara bağlıdır diye yoktur yani devenin gireceğini düşünmemişlerdi çünkü... belki de o yüzden izin alınmadı ha deve serbest bakmışlardı deve deveyle ilgili bir şey var mı? Hayır, herhangi bir madde var. yok yani. sokalım diye faturası da belli bunun kaç evet. böylemiş bir deve? 4960 YTL ee... 5 milyar bir deve evet KDV'yi de dahil edersen 5010 YTL'ye güzel 700 küsür kiloluk et çıkan bir deve alabiliyorsun 5 bugün. 5 milyar desen. Sen ne hesaplıyorsun abi? tane. Demek ki 50 milyara çok güzel bir kervan kurulabilir. 10 deveyle bir kervan. Ama öyle düşünme. Şimdi kervanda kervanın başını çeken. Bir de eşek e mi lazım? Yani eşek o kolay öyle da. Böyle diyorlar ya atasözün devede de boy var falan diye. Doğru o kolay da. Bu mesela e şey kalite kalitedir kervan. Ha. Yani mesela şimdi bilemiyorum ben Ortada tek deve olduğu için Evet doğru yani kervanlık mı kesmelik mi diye <gülüyor> soruyorlarmış <gülüyor> zaten evet, evet. Mesela kervanın başındaki develer daha pahalıdır O yüzden sen bunu 60 de 60, 60 bin TL'ye 10 develik kervan 60'a mı patlar Aşağı yukarı öyle bir şey patlar diye düşünüyorum ben ee, Güzel bir kervan ha. Ve dünyanın herhalde en havalı şeyi olur ya Ne yapacaksın abi ne, ne, ne, Nerede hava atışmayı düşünüyorsun şimdi, Kervanın abi. önünde mi mesela <gülüyor> Nerede hava atacaksın <gülüyor> Şimdi tepkini anlayabiliyorum da. Diyelim mesela e, tatile çıkılacak. Evet. Şimdi tatile çıkarken neyle hava atarsın? Bodrum'a gidiyoruz bilmem nerede kalacağız. Çeşme'ye ben... gidiyoruz falan filan diye. Yani sorundan bağımsız olarak laptop cevabını vermek istiyorum ben. Nasıl laptop? E, laptop. Laptopla hava atılabilir ha, her ortamda. Tatile laptop'ı da götürüyorum falan. Ha mesela falan evet. Ondan sonra işte böyle bir şekilde tatile çıkıyorum. Veya gideceğin gidiyorum? yerle hava atabilirsin. Ha. Tamam. ama gidiş şekliyle hava atmak neyle gidiyorsun falan en fazla uçakla gidiyoruz diye hava atabilirsin mesela şey diye tatilin 10 gün diyelim evet çeşmeye gideceksin şey diyorsun ya tatilde işte bir gün tatil yapacağız e niye 10 gün izin almıştın bunun zaten 4 günü gidiş 4 günü dönüş aa neyle gidiyorsunuz <gülüyor> develerle gidiyoruz diye o da başka bir alternatif tatil olabilir aslında. Kervan tatili ya ne güzel böyle gideceksin mesela. Şimdi buradan deveyle yola çıksan... Nereye gidebiliyorsun? Bir ne? Sivri, şeye ne? Sivrisaya e mı var, varırsın? Yani Konya'ya gidebilirsin mesela. Abi Konya'ya neye gideceğim? Çeşmeye gideceğim. Konya zaten deveyle gidiyorum ya. <gülüyor> çeşmeye varamazsın. Boşuna uğraşma. Yani yavaş Develen. yavaş abi. Bir de yaz sıcağında. Yol işlek abi. Yaz sıcağında atla gitmeye kalksan at çatlar ama deve ölemiyor. Doğru. Düşün bak, varan tesislerine giriyorsun. Orada millet otobüsünde iki tane orada şey yemeye çalışıyor. Hamburger yemeye çalışırken sen develerle geliyorsun. Sen. Büyük ihtimalle kervanlarda bir de koyun sürüsü vardır. Yok öyle bir şey. Ne? Koyun ne yiyorlar adamlar? Koyun. koyun mu keseceksin? Ha. Allahu Allah, nası bizim hiç iki koyun gütmedin mi sen hayatında ya? <gülüyor> i̇ki, <gülüyor> ko iki koyun gütmemiş. Adam bana, bana söylediğine bak. O kadar özür dilerim ama kervanla gidip de her acıktığında bir deve kesersen sonra bütün arkadaki develerin yükü en üst, en öndeki deveye yüklenirse o deve nasıl gitsin? Abi sen zaten kervanı bir, bir iki tanesini de keseriz yolda giderken diye mi kuruyorsun ya? İki Şimdi... tanesini giderken kes, iki tanesini gelirken kes. Zaten ikisi de yolda bence şey olacak. İşlek yollardan bahsediyorsun çünkü sen. Ya sağdan, ben sana diyorum Konya'ya gitsen mesela yol geniş. Oradan alırsın. Sivrisel'e geçtikten sonra hadi tamam. Afyon yolu falan çok işlek abi. Oralardan gidemezsin kervanla. Hiç ümit yok. Yolun ben. dışından giderim deve bu ya. Banket dışı dediğimiz teknolojiden. <gülüyor> Işıklarda falan da durmayacağımdan daha hızlı giderim. <gülüyor> bu da sana çok büyük bir avantaj sağlar. <gülüyor> bir de nasıl yapacaksın o kadar devenin bakımını? Abi... Benzincilerde duracağım işte ya. Deveye su koyacağım. Onu hörgü... <gülüyor> Deveye su koyacağım. <gülüyor> Onların hır depo gibi. Deveye ne geldi? Abi sadece bunun bakımı beslemek bir de değil devey... ya. Sen öyle deve, sen nasıl düşünüyorsun? Öyle bir Arap kıyafetleriyle mi? Hala normal böyle kot tişört bir şey düşünüyorum senin. Şortumu giyeceğim. Daha doğrusu bu şey var ya hani camel reklamlarında bir camel adamı ha, var ya. Kanserden tamam. ölmüş hani. <gülüyor> onun gibi böyle bir yanları cepte <gülüyor> çok artık ya. safari bir şey <gülüyor> evet. bermuda evet. botlar bir tane safari şapkası <gülüyor> öyle develer ve de, de şey istiyorum aslında böyle Afrikalı şeyler ya aslında benim istediğim fil dolaşmak da <gülüyor> Onu, oraya geleceğini biliyordum zaten de çok özür dilerim bir şey daha miyim? İstediğim de gel. bir de bak esas hayalim şu ha, bir yere sorry. geleceğiz böyle orada mesela ne bileyim bir tabela Dönülmez. Orada şeyden o yükleri taşıyanlar isya. Biz buradan surasın, <gülüyor> gitmiyoruz. Niye <gülüyor> falan şey. Ben de diyeceğim ki daha fazla para verin. Efendim oradan bir tane İngilizce ve Türkçe konuşan şey olacak. Efendim buradan daha fazlası gidemez. Huzursuzlandılar falan, falan. Çok güzel. Daha fazla para. Verin. Para ile ilgisi yok falan derken oradan bize diye. Tüftüflerle zehirli oklar atılmaya Harika lazım. ya. Harika ya. Sen ah. Sivri <gülüyor> Sivrihisar civarında veya avyon civarında falan hep uyuyarak geçtin galiba oraları. Orada tüftüfler atan adamlar var zaten yol kenarlarında. Olamaz mı abiciğim? Otobüse belki atıyorlardı. Biz gel fark etmiyoruz. Hadi otobüsle. o olabilir. Başka bir şey soracağım. Hadi yol kenarında tüftü zehirli tüftü atan adamlar var. <gülüyor> zehirli bu... ama öldüren değil, bayıltıcı. Bayıltıyor ve Aha. uyandığında da ateş Böyle seni bağlamışlar ateşte çeviriyorlar Harika ya süper O zaman kervanla gitmek en mantıklı sevgili Ama <gülüyor> <Bu> biraz da <gülüyor> macera tabi Kadroyu nasıl kuracaksın kadroyu O hani buradan gitmeyiz sorun para değil Falan diye konuşan <gülüyor> bir takım adamlar var ya Onları sen nereden bulacaksın Geleceğin yakınca bize soracaksın ya Gidelim mi çeşmeye gidelim mi kervana? Çok zevkli olacak Valla bak çok zevkli olacak falan filan dedi Kimsele, Abi zaten çok bak, özür dilerim ama Fahir dışında hiç kimseyi ikna edebileceğini zannetmiyorum. Zaten bak bir takım adamların sırtına yük verip de yola çıkarsan onlar bir yerden düz daha da gitmiyoruz derler. <gülüyor> Çünkü biraz yavaş gidecek arkadaşlar. Evet yani şey olacak. Gitmiyorum. <gülüyor> tamam. Şöyle <gülüyor> Manyak mıyız biz ya? Ne oldu? Kargoya verseydi falan. Iki katını verim dedi. Hayır ya manyak mısın falan diye şey olur. Orada zaten tüf, tüf tüfler gelmeye başladı. Doğru. Hayırlı olsun diyorum o zaman sana bu e, düşüncende, de bu planında, hayat planında çok mutlu olacağı... Ya sen çoluk çocuk sahibi insansın abi. Kervanla çeşmeye a, gitmek ne, ne, ne demek ya? Çocuğun parasını, okul masraflarını falan ben neyle kazanacağım? Kervancılıkla. Ha sen bunu bir çalışma, yani bir endüstri olarak düşünüyorsun, sektör olarak düşünüyorsun bunu. E tabii yani hem de havalı bir sektör. Yani mesela mesela e, örnek veriyorum. Sevdiğin bir arkadaşım var İzmir'de. Tamam. Hep de İzmir. Çünkü zaten gideceğim. O hat. O orası. İzmir, İzmir Ankara, Ankara arası çalışıyor. An. Ee, ona bir hediye göndermek istiyorsun. Kargo ile bir hediye göndermek ne kadar? O kargonun şeyi bile, zarfı bile ne kadar çirkin? Böyle üstünde numaralar, damgalar falan. Ama kervana versem ben onu böyle bir keçi derisinden bir şeyin içine koyacağım, çantanın içine. Keçi derisi mi? Ha. Harika ya. Harika fikirler bunlar ya. Böyle 10'la gideceğim vereceğim. Süpermiş. Şey. Acelesi düşün. olmayan paketleri de bu yolla ulaşabilir sevgili dinleyicilerimiz. Hediyenin acelesi var mı? Yok. Doğru. Ama arkadaşın düşün. Sokağına kervan giriyor. Bir de şey düşün. Başında bak, ben varım. Ben, Ege Bey'in kervanı geldi. <gülüyor> ben olurum veya olmam. Şu tavsiyemi hiçbir zaman aklına. Mesela 10 kişilik bir şey ya. Daha doğrusu 10 develik bir kervan, kervan ya bu. 10 deve ile başlayın. Taşıma amaçlı olarak kaç deveyi... Ne, şeyini satırız, satırız, hiç kesmiyoruz ki biz de hayvanlara bir zarar yok Hayır ya yani mesela senden gelip bilet almak istiyor adam Dokuz bilet mi satacaksın? Çünkü bir de o biz gitmeyiz buradan ödediler diyen adamlar var ya senin ekibinde Evet Teknik ekim mi diyorsun onlara ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Teknik, <gülüyor> diyor. <gülüyor> Teknik ekip Onlar bilmeyecek mi mesela deveye? Harcan olur mu onlar üstlerinde taşıyacaklar. Üstlerinde derken sırtlarında <gülüyor> bahsediyor Yani yürüyerek gidecekler Evet İzmir'e kadar yürüyecekler devin. Ya İzmir'e kadar bir günde yürüsünler demiyorum ki ben. Her gün ne kadar yürünebiliyorsa yavaş yavaş. Tamam. Yani bugün mesela yola çıkılacak yüklerle falan az yürüseler, şey de ee, Korukent'te duracağız. Daha daha orada bir mola vereceksiniz. <gülüyor> orada mola verilecek evet. Tamam süpermiş. Peki şimdi sen devenin üstünde misin? Ben de üstündeyim. Sen kaç 9 develere hakim olmak için bir de yani o tüftücüleri falan bakacak. Doğru. 9 deve mi kalıyor? 9 deve evet. 9 koltuk mu satılabilir yani? Abi yani Şimdi, e, şey hayır. Çünkü hani İki bir koltuk. zaman alacağı için bir koltuk. takım hayatta yaptığın ve hatta hani geçimini sağladığın bazı işleri yapamayacağını düşünerek bir yandan da para kazanman lazım. Çünkü Ali ne bekler evde? Doğru. Ekmek <gülüyor> bekler. Çerban <gülüyor> bekler, ekmek bekler. <gülüyor> Dokuz, i̇ki koltuk mu satıyorsun? İki koltuk satıyorum. Diğerleri yük için. Ya nasıl bugün kargo... <gülüyor> Tam kruz. Diğer, diğerleri kargo... Evet abi söyle. <gülüyor> Özür <gülüyor> dilerim. Reklama da girmemiz gerekiyor. Şu... 10 dakika geciktik ama... <gülüyor> Bu esas olarak... Sen kargo... E, kamyonlarıyla seyahat yapıyor musun? şehirler arası. Kervan da aynısı. Sen sadece taşıma amaçlı Taşıma amaçlı. Ama çok hevesli olan varsa biz de deveyle varan tesislerine girmek istiyoruz diye onları da alabilirim. Götürürsün. Benim de aklıma şöyle 9 koltuk satıyorsan mesela bir tanesini ayır. Evet. Promosyon amacı bir YTL'ye sat. Böyle bir şey düşünüyorum. En arkadaki koltuk mesela. En arkadaki deve. Ama sen 2 koltuk satacaksan benim dediğim olmaz. Ya onu bilmiyorum. Şimdi deveye bakmak lazım. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın, dın. Günay ay ay ay.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 Altın satır, kredi kartları geçerlidir. Altın satır, spor gündeminin sunar. Demircan. Unutmayın, etkilen yere dert girmez. Bizeyim, orada mısın? Demircan abi, siz de konuşmadığımı fark etmiyor musunuz ya? Ama daha önce konuşuyordum. Ya bir be bekleyin, şu reklamı girsin. Tamam, girtiyorum reklam. Hey, ya kaya Demircan'a açık açıkçayık. Hoş geldiniz Demircan abi. Alo? Alo, buyurun. Yeni çönden olsun dediğimi. Neyi yanlış anladım şimdi? Benden sana açıkçe. Hayır ben verdim işte açıkçe ki. Ama önce ben verdim, sen de konuşmadın ben sizin... beni verdim. Hayır duymadım ben öyle bir şey. Ne zaman verdin sen? Şimdi verdim ben. Ben de mi verdim? Da reklamda verdim, altyazılar da verdim. Duyulmadı canım. Şimdi sohbete ben başladım, sizin değişik başlamanız lazım. Vay ee, Sen ne ne dedin? Ege Kayacan'dan Demircan tasımı açık çaklarını. Tamam. Ya bana verilen açık çakın karşılıksız çıkması yerine benden sana açık çak. Buyur Her şeyin bir cevabı vardır Ege. Doğru valla Demirci abi hiç düşünmemiştik böyle bir çakalı. Ben de hiç düşün çakalı mı? Ha çakal çukal hareketler yapıyorsunuz Ben de hiç düşünmeden yaptım dekalit işi. Ama nedir? Ben çünkü hemen çalışır kafam. Anladın mı? Sizin öyle bir pratik zekanız var değil mi? Çağlarım? Benim öyle bir özelliğim var desek daha de doğru olur herhalde yanılmazsın değil mi? <gülüyor> doğru doğru. Açıkça veriyorum sana. Ver valla. Deveye girelim mi? Deveye girelim mi? Demeci abi sabah köründen beri deve konuşsun. Nereden bulacağız deve? Şimdi deveye... Bize de buldum. lazım. Çünkü biz radyonun e, 12. yaşı için deve keseceğiz. Hangi 12? Radyo otu 12 yaşına giriyor. Şimdi Ocak sonunda. Ha? Deveyi kesmemiz lazım. O zaman bak şöyle yapalım. Şimdi önümüz bayram. Evet. Ee, şey ne zaman 12. 31 e, Ocak'ta Ha ben nereden baksan bayanlar değil mi? O zaman şimdi bayram için ayrı bir deve keselim. Ne bu deve katliamı ya? Bir tane deve kesilsin. Evet. Hmm. ...sana verdiğim açıkçak başka bir türlü açıkçak. <gülüyor> ne türlü bir açıkçak değil mi Can abi? <gülüyor> Biraz sabah, anlatır mısın? Sabah Çiçek ablan ben kalktığımda... ...çak ablan benden erken kalkar. İnşallah gidiyor ya. Evet. Şimdi erken kalkmış yine... ...gazete okuyor tamam mı? Ben de zannettim ki fotoğraflarına bakıyor... ...resimlere bakıyor zannettim. Ama, Ama onun okuması mı? var değil mi Can abi? Bana oku. bir okuyor bile. Baktım en arka sayfaları da okumuyor. Yani spor sayfalarının resimlerine de bakmıyor. Bayağı bir okuyor. Ön sayfalardan, küçük küçük hazırlardan bir şeyler okur. Evet. Bir yerden de gülüyor. Neye gülüyormuş televizyonda? Ne gülüyormuş? Deveye gülüyormuş. O da söyleyen ki ne oldu çiçeğim dedim. Ne oldu dedim? Devenin fiyatları belli olmuş dedi. Evet. Şimdi ben dedim ki kaç kaç paraymış deve dedim 5 milyar dedi. Yani eski parayla şeyliyorum. Tamam demişim. Benim şu yeni para çok aklım almıyor. Anlıyorum onu tahmin ettim. 5 bin liraymış. 5 milyarmış. Dedim ki ben dedim ev er dedim. 5 kişi bulabilirim dedim. Biz bu deveye dedim gireriz rahat dedim. Çiçeme söylemedim de kendi kendime dediğimdi. 5 kişi dediğiniz adam başı ne kadar düşüyor. Bir de beş altıya böyle bölüyorsun eti. Parayı beşe eti 6'ya mı bölüyoruz? Ha. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şimdi ben burada bu bu fikri çıkaran insan olarak bu birinci yaptığım şey. Fikir nedir dedim abi? Fikir yani para toplayıp beşe bölmek ama eti altıya bölmek. Tamam. Anladın mı? Çünkü neden benim neden çoluğum var çocuğum var? Doğru. Anladım. O yüzden şöyle bu birincisi şey. ikincisi ikinci nokta e, bu etlerin paylaşımını efendim çeşme işlemini devenin bulunmasını falan her şey tamemin bana ait <gülüyor> her şey her şey ben yapacağım sen elini başka bir şeyden çıkarmayacaksın demirca ben de aynı işe giriştim ya ben de beş kişi arıyorum ben de çünkü organizasyonu şey yaptım ne yaptın ben de beş kişi bulup deve alacağım ama o her tek beş kişi bulursa ilk benim aklıma geldi bu Ben Fikir, sana fikir de benden çıktı Ben sana açık çek ne, Çek nerede burada Çek nerede yani Yani ben sana bu açık çakı veriyorum Yani bütün etlerin Paylaştırılması işini falan Sen hiçbir şey yapmıyorsun Sen Para veriyoruz ya dünya kadar Ha işte birazcık para veriyorsun O da bayram değil Deve eti ben de sevmem sana Deve bir de yani Senç olur değil mi Şaşı mı? Şaşı, şaşı. Ne bileyim ben hiç deve yedildiğini de görme. Neyiz biz yani deve, deve diye titreyen mi insanız yani. İşte bu da sana bir güzel olur. Bu da ayrıca bir şey yani. Senin iyiliğine bir şey anladın mı? Nasıl iyiliği be benim? Yeni yeni bir et yemiş olacaksın. Yeni bir çeşit et yemiş olacaksın. Yeni bir ete hassettim de abi. Şimdi ben çok güzel düşündüm her şey. 3-4 dakikadır bayağıdır düşündüm. Kasabı arkadaşlar altın satır kasabına. Evet. Orada onunla konuşacağım. Açık açık konuşacağım. Ona da bir çek verin demiş abi. He, o isterse alsın, istemese ama buradan herkese açık çek veriyorum. 5 kişi toplansın bütün hizmetler benden. Ne hizmeti var demiş abi ya. Kasap gidecek, bulacak dedi, kesecek yani. Yok öyle deme. Öyle deme. Şimdi o paraları toplayacak biri lazım güvenli bir ilaçım. Sen kasaba ver, sen güvenemiyorsun. Sen tanımadan adam çıkarsın, tanıdan verme. Ama sen bana vereceksin. mesela senin iyi, iyi bir birisi arkadaşın olduğunu ben biliyorum. Onları da çar, anladın mı? Fare çar, okta çar. Onlar üçün üç toplanan etti mi üç bin? Halduna da haber verelim. Kime? Halduna. Halduna da çar. Kim o Haldun? Benim arkadaşım. Tam. Onu da çar. Onun da çağrıda doğrusu 4 milyar etti mi? Etti. Bir kişi ne yapayım? Sen işte gir. Ben 5 artı bir olacağım. Artı 1 yeni. 13 artı 1 gibi yeni. Anladın mı? Muhaldırına da az verelim o zaman. Neyi? Eti. Ha oraları bir şeyden sonra konuşuruz. Eti 5'e bölelim gene. Tamam 5'e bölecek. Bu zaten nereden bilsin deve eti diye. Gider kasaptan alırız bir et. Vermeyiz onu. Veririz onu et diye. Ne kadar et çıkar deveden? Valla nereden baksan 200 kilo falan çıkar diye düşünüyorum ben. 2 3 kilo mu? 200 canım o kadarı değil. 200 kilo. Gerçi ki, baya bir çıkmış bu e, gazeteden okuduğuna göre çiçeğimin ama 700 kilo falan çıkmış ama ben sana 200 kilo toplam et çıkacağının garantisini veriyorum. Onlara falan inanmasın. Yani biz 1 milyara ne alıyoruz, 30-35 kilo et mi alıyoruz? 6'ya bölmen gerek Tamam işte. Değil. Öyle yapma. 30-35 bir şey çıkıyor. 30-35 kilon etin senin şu anda cebinde kazıyorum. 1 milyara. 1 milyara ver, verirsen bana cebinde gelirsin. İyi değil mi? Çünkü ben yapıyorum, her şeyi ben yapıyorum. Tamam Demircan abi. O işi bir ayarlayalım. Haldun'dan sen konuş. Haldun diye birini tanımıyorum ama. Ne açın? Öyle bilmiyorum. yani nereden bulacağım ben Haldun diye birini şimdi? E senin arkadaşın dediğin ben Şena? onu O zaman ben ben seni Siz nereden bulacaksınız Haldun şimdi? Bana Haldun dedik buna yani. Sen sen dedin. Neyse işte ben de demiş bulundum. Sonrarım ben. Haldun'un nereden ulaşabilirim diye. Sen uydurdun mu Haldun de benim. ben o zaman bir tane Haldun diye birini bulayım. Siz deveyi bulun ben de para veririm. Haldun'u bulayım ben de. Böyle bir şey yapalım. Olmaz evet senin vermen lazım. Durumun iyi çünkü senin. Ama Haldun fikri de benden çıktı. Tamam bul Haldun'a o da para versin. Yani benim kıladığım kadarıyla bir kişi daha bulmamız lazım. Benim yaptığım hesabım oraya. Çünkü sen Fahri, Oktay, bir de Haldun. Kaç kişi ettin? Ama Haldun'u evet. nerede? Haldun'u bulamıyorsun ki. ben. Sen deveyi bul ben Haldun'u bulayım ben de para vermeyeyim. O zaman Yediye bölelim eti. Ama o zaman baya 3 güne falan düşer kaşı başına. O zaman şöyle yapalım. O çok mantıklı da gelmedi bana. Şöyle Haldun'u sen bulma. Çünkü şey para vermen lazım. Haldun yerine başka birini bulma. Olmaz ama şimdi. Olmaz. Ayağın, Sonradan, ayağın değiştir Sonradan değiştirmiş oluyoruz her şeyi. Ne olur? Haldun diye konuşmadık mı biz? Oğlum Haldun'u sen şey ne dedin lan dayıltmemeniz. E tamam siz de tamam dediniz. E tamam. Haldun. Öyle anlaşmadık mı? Açıkça ki ona göre vermedin mi sen? Ben açıkçakı verdim zaten. Şimdi deyin açıkçakın cebinde. E tamam işte Haldun haldun diye verdiniz ama. Ben şimdi nasıl sizle ne yüzle geleceğim işte Haldun bulamadım Orhan buldum diye gelebilir miyim? Bak o zaman Haldun'u ben bulayım. Nereden bulacaksın sen Haldun'u? Bulurum ben. Bir iki tane benim tanıdığım var. Onlara sorarım Var mı haldun? senin Haldun diye tanıdığın? Yok. E tamam işte o zaman sen bulma. Sen zaten deveyi bulacaksın. Haldun'u ne ara bulacaksın? Haldun'u bulamazsan deveyi nerede bulacaksın? Peki, Haldun içinde bir deve bulacağım ben, o zaman iş ben yapmış oluyorum. Peki deve kendini kestirmek için para mı verecek? Alın bu 1 milyarı beni kesim mi diyecek deve? Olur. Hmm. Saçma olur yani. Saçma olur. O zaman sen, sen bul Halduna, sen mesela 1 milyar'den de 750 milyar ver. Bak öyle milyonlar halim ol. Ona haldında 1.250 milyon versin. Öyle haldunu bulsam ben keserim ya. Öyle haldun nereden buluyorsun demiş abi? Yok hocam öyle. Öyle haldun. haldun yok. Ama ben şimdi ne Haldun aradığımı var diye düşününce. Buraya mı İşte orası saçma. Orasına oturtsak hemen keseceğiz. Ya ben biraz düşüreyim bunu. Bir kere sorayım haldun var mı diye. öyle bir ayarlama yapın yani. Haldun var mı diye sorayım. Peki bir, bir buçukluk haldun bulabilir misin? Ben bakacağım şimdi. Ne Kaçlık haldun buluyorum diye. Bir yüzlük bul sende dokuz yüz ver. Ben kaç paralık bir haldun buluyorum? Bir, bakarsın beş milyarlık haldun buluruz. Hiç şey yapmayız yani. Hemen altıya yediye, yediye böleriz. Bulur musun beş, beş milyarlık haldun? İşte buluruz bakalım. Hadi ağabeyim. Koçun benim. Hadi. <Gülüyor> Günaydın. Good night I I dün dün dün good Modern sabahlardasınız. 9.43 saat Oktay Demirci Gün Gazeteleri'ne bir kez daha stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk tekrar. Yılbaşı yaklaşıyor. Doğru yılbaşında hindi mi deve mi kesiyoruz? Ya yani artık hindi keselim. Hind. <gülüyor> Niye bir de bir deve. kesme derdindeyiz ya? Herkes bir kan aksın. Bu sene üst üste geliyor ya. Hakikaten ya doğru. Belki biraz ondan, onun da şeyiyle. Ve erken kutlandı bu sene. Türkiye ben olarak şey erken... kesmiyorum abi şimdi. Bravo. Bağla. Aferin. Geleceğim alırım güzel bir şeyimi. Etimi alırım ya, diyorsun. Etimi diyorsun alırım. mu? Nereden kestir Kim keserse illa şey mi göreceğiz. Kan Bravo. Abi. İskoç uzmanları bir rapor yayınlamış. Yılbaşı yaklaşırken Noel babalarla ilgili. Ne uzmanı olduğunu bilmiyorum. Noel ee, uzmanı olabilir. <gülüyor> İskoçya'dan e, uzmanların yayınladığı rapora göre Noel Baba çocuklara kötü örnek oluyormuş maalesef. bu sene Obez olarak, olarak mı? Evet, obez olarak. Ee, tabii Türkiye'deki Noel babaları bilmedikleri için <gülüyor> <Skoçya'daki> <gülüyor> uzmanlar bu Türk yılında. Noel babalarını örnek alın. Ama Türk Noel babalar da sigara içiyor. <gülüyor> Türk Noel baba ne demek zaten ya? Ya şimdi orada şişko şişko. Bizdekiler sıska falan hem pis hem de sigara <gülüyor> içiyor ve küfür ediyor sağ sola. <gülüyor> bir yandan bakımsız, <gülüyor> bir abi. yandan e, kirli sakal dediğimiz şey. Çünkü bazılarının da öyle e, kızayda falan oluyor ya. Noel babalar böyle tam bir şey bulamıyorlar herhalde malzeme. Saka, Plan göcü. Noel babalarının <gülüyor> <sunuyorlar gülüyor> evet. Şimdi Noel babanın aslında bin tane kötü özelliği var çocuk için. O bezlik falan, fikir giyim kuşam anlayışı sıfır. Saç sakal leş gibi. Ya zaten Ege, sen çok yani üst seviyede bir ya yılın bir bir gün döneminde. Çalışıyor görünen bir insandan bahsediyoruz. Olsun canım. Bütün yıl onu bekliyor çocuklar ama bak yanlışlıklara bak. Noel Baba bütün yıl yatıyor adam. Senede bir gün çalışıyor. Ve ondan işte o Beleş parasız bir şeyler dağıtıyor. Nasıl? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu çocuklar bunu sorgulamıyorlar mı? Bir de Noel Baba'yı yemek yerken gördük mü? <gülüyor> Yok da <gülüyor> daha, daha kesecekmiş bu sefer. <gülüyor> bir kere daha sorayım. Hani şimdi İskoç uzmanlar e, biz demiş okullarda cipsi yasaklatıyoruz yasaklatmaya çalışıyoruz obeziteye karşı savaşmak için ee, ama bu Noel Baba Şişko yerin görün ki Şişko kahraman gibi göstermek büyük bir çelişkidir demiş. yani bu adamın o zaman şimdi bu Şişko bütün karakterleri de lince güder yani hakikaten göstermeyelim mesela Çok Hop Dedix var o da Şişko onu da bir şey yapacaklar. Ama hop dedikse çok kereler yerken gördük. Ben hatırlıyorum. Evet. Noel Baba'yı yerken ben hiç görmedim. En fazla bir kahkaha atarken, bir şeker verirken, bir oyuncak verirken falan. Şeker veriyor işte. Veremediğinde yiyormuş hayvan. Ha doğru ben yemedim sen ye. Anladın yok mı? yok bir dakika biraz daha yiyeyim falan diye. Öyle bir e, rapor yayınlandı. Başka şişman çocuk karakteri ne var? bu. Binidipu... Desen, ayı o zaten. Mecburen şişkoyum diyor. Bütün şirinler göbekli. Şirinlere girme zaten. Şirinler zaten hakikaten evet. Baş, başlı başka teorileri açık. İyi yaratıklar Doğru, şirinler. Ya. Ee, başka şişko karakter. Şişko. Yok başka da ya herhalde. Hepsi fit. Süpermen, Spiderman. Süper kahramanlar. Tabii mükemmel. E Noel Baba ne? Re mesela Tenten -ten de çok şey atak. Tabii diyecek. doğru gelsin o, babanın biraz farkı. Tenten -ten de öyle. O da süper kahraman. Texas'ın bir... arkadaşları var Şişko. Onları da biraz çevresinden uzaklaştırsın diyoruz. Konyakçı var şeyin. Neydi? arkadaşı mı? Konyakçı. Galiba. E onu da at o zaman. Alkolik adam. O da kötü örnek oluyor Evet tabii canım. Bilmiyorum yani ne, ne olacak? Ne? Atamazlar herhalde canım. E çocuğun annesi babası şişmansa ne yapsın? Yani onu da şeylere mi verecekler? Çünkü mesela bütün çocukların ilk kahramanları anne baba değil mi yani? Her şeyi annem yapar, babam yapar falan. Herkes tarafından kahraman olarak gösterilmesi belki İskoç uzmanları rahatsız, rahatsız etmiş olabilir Noel Baba konusunda. Veya bu İskoç uzmanlardan yayınlanan bir raporun altında imzası olan adamlara bir bakmak lazım. Şişman mı bu adam? <gülüyor> Noel Baba'ya mı oynuyorlar bir sonraki? Yani cık, gütmüşler mi iki koyun bugün Güzel kadar. takım elbise Noel Baba yapsınlar o zaman. Niye böyle şey mi? Fit. Güzel olacak. Kibar kessin sakalını öyle beline kadar sakal olmasın. Böyle böyle bir, bir <gülüyor> tip <hayır> gibi. Bu <gülüyor> sakalını düzeltiyor ya hayır. <gülüyor> öyle bir hayır gibi bir Noel baba. Tamer Karal dal gibi. Tam bembeyaz da diye. Fit zaten Tamer Karadağlı. Öyle bir şey yapsınlar. İskoçya'ya evet. da gönderelim Tamer Karadağlı. Çok Hiç güzel gibi. buldun ya. İngilizcesi de var Tamer Karadağlı. İngilizce bilmem kaç aksanda da konuşabiliyor. İşte en güzel Noel Baba. Harika. Harika bir çizim. Ya da Savaş Aykır. Er ikisinden biri. Ya şimdi çok yakında. Gerçi daha duyurmadık ama. Savaş er e, Noel Baba benim fikrimdir. Diyeceğim. Bir özel gösterimimiz geliyor. Evet çok da güzel filmmiş. Ben dün e-mail gelince çok sevindim. Prestij. Başladık herhalde duyurmaya değil mi? Duyurmaya Orada başladık da sevgili dinleyiciler. Gerçekten de dünyanın en havalı sihirbaz filmi. Christian Bale, Hugh Jackman. iki rakip sihirbaz ve bunların yanında da Tesla'yı canlandıran David Bowie var. David Bowie de oynuyor. Küçük bir sahne olduğunu düşünüyorum ben ama onun dışında Scarlett Johansson da mı oynuyorduk günde? Bilmiyorum onu. Michael Caine varmış, Scarlett Johansson varmış ama beni ilgilendiren David Bowie en havalı adam. Doğru. Ee, şimdi güzel bir film geliyor. Bu Prestij adlı film. Onda yapacağız biz neymiş, ne değilmiş göreceğiz ama Savaş ayı çağıralım mı abi bu filme biz? Sihirbazlık filmi ya. Abi olaylara şey yapmayalım sonra. İzleyelim biz. Gizlice film Savaş aydan gizleyecekmiş biz. İzleyelim biz. İzleyelim biz gene. Başka yerden bize, bize kalmasın yani. Sonra notere falan gitmek gerekir. Biz evet, <gülüyor> <de> poşette gelir. <gülüyor> <gülüyor> Bunun programın sonunda açacağım. Aç diyorlar. <gülüyor> Efendim bir başka araştırmaya Neyiniz? göre e, mutluluk oranı araştırılmış tüm dünya üzerinde 28 ülkede daha da net Bunu konuşuyor. Bunu haberi araştırıyorlar ya. Ama bu sefer iş yaşamında mutluluk. Ha. 70 bin çalışanla yapılmış sana geldiler mi bilmiyorum bana gelmedi ya, kimse. Hiç. 28 ülkede 70 bin çalışanla yapılan iş gücü endeksi adı altında yayınlanan araştırmada mutluluk oranı en düşük çalışanlar... Türkiye'de çıkmış maalesef maalesef mi demek lazım bilmiyorum çalışanların mutluluğu açısından Türkiye 28 ülke arasında e, yalnızca Rusya ve Macaristan'ı geride bırakarak 26. olabilmiş. E, en kötü de değilmişiz canım tabii yani Rus... Macarlara baktı bütün patronlar öğretecek sen bırak Macarlara bak ya sen bir yere dua et edecek. Ruslara bak Macarlara bak diyecekler en mutlu çalışanlar da sence hangi ülkede Japonya'da. Danimarka en muhar çalışanlar Meksika ve İsveç'teymiş. Neymiş bu mutluluk olmasının sebebi ya? Bu Senin tahminini soruyorum. Sen tahminini i̇ş yerinde mutluluk mu? Haberi okuyacağım. Evet, evet. İş yerinde aradığımız mutluluk. 1- Serbest çalışma saatleri. 2- Uzun tatiller. Evet. 3- Çok paralar. 4- evet. Güzel öğle yemekleri. Bu mu yani bu mu mutluluğu sağlayan şey? Ondan sonra çalışanlar arasında ilişki güzel ofisler. Dolu bir buzdolabı diyebilir miyiz? Bu, Ofisteki evet buzdolabının dolu olması. Mesela bizim buzdolabımız. Beleş çay kahve. O da müyazı bizde de maalesef o. Bütün her yerde sigaranın serbest olması. <gülüyor> <gülüyor> bir iş yerinde mutluluk. Türk çalışanlar patronlarını onun üzerinden geçer anlamına gelen 6.2 puan vermiş toplam ondan sonra patronların %39'u iyi yapılan işi ödüllendiriyormuş. Dünya genelinde bu mesela mutlu bir iş yeri e, anlamına geliyormuş. Yani patronluk... özel öder... İyi işin ödüllendirilmesi. İyi işin ödüllendirilmesi, patronların ödüllendirilmesi. Ee, ondan sonra Türkiye ne? Patron derecelendirme açısından da Türkiye son sıralarda yer almış. Maalesef yine 24. olabilmiş 28 ülkeden. Patronlarımız iyi değil ki çalışanlarımız iyi olsun gibi bir şey mi çıkıyor Öyle bir sonuç çıkıyor hakikaten. Patronun da ne olduğuna bakmak lazım bir yandan. Onu da herhalde ilerleyen günlerde verecektir araştırmanın sonuçları. Olarak. Patron dediğimiz adam da hep ağzında Pro ile düşündüğümüz adam değil yani. Tabii canım Yan öyle. Yanında iki tane adam çalıştırıyor. <gülüyor> Kendisi de aynı yeme ekmek boncuğu öyle baktımda. Nasıl biz mutlu olalım demiş. Patron lak lak lak boncuğu bize köşeler mu demiş çalışan. Öyle demişler. Valla çok da açık konuşmamışlar ya. Bize gelseler sen kaç verirdin Koraya? E 10 üzerinden mi veriyoruz? 10 üzerinden. Şimdi ne diyeyim abi? Ne diyeyim? <gülüyor> 9. Abi, buçuk. Ha ismi olarak isim vermene gerek. 9.5 veriyorum ben. 9.5 mu? Koraya. Aha. Pardon o yarım nereden kırıldı? <gülüyor> Onu öğrenebilir miyim? Sen ya. kaç verirdin abi? 100. 10 üzerinden mi? 10 üzerinden kaç üzerinden verir? Gerekirse ceketimi satarım. O yavrumun rızkından keser Koraya puan veririm. Yalaka. Yalaka, malaka. Nasıl bildin? Yalaka. Gizlilik et yapılsak Yaptınız, Nerede? Buz, buzdolabı niye boş? Niye sadece orada sigara içiliyor? Efendim niye burada kahve çay bedava değil bilmem ne? Oktay çok özür diliyor. Saat 7'de başlaması gereken bir program. 2 <gülüyor> yıldır 7.30 ile 7.45 arasında bir vakitte başlıyorken sen hangi dolaptan bahsediyorsun ya? Bu, bu konuda e... bize herhangi bir şey gelmemişken mutfaktaki buzdolabından bak. bir günden bir günden, niye geç kaldınız lan yayına diye bir şey sen hala buzdolabında bir şey doğru ben yarım puan nereden kırıyorsun çok özür dilerim bir şey yapma ne tamamen yalaka olmasın diye ben öyle bir şey 9.5 çok iyi 6.2 çıkmış bak üzere oktay şeylere göz kırpıyor yarım puanı kırarak yalaka eleştirilerini bertaraf mı ettin yarım puanı ha, onu düşündüm o niyetle yaptım en azından yiyosan yani sabah da eşek gibi yedi de gelirsin <gülüyor> yalaka değiliz ama buradayız <gülüyor> ama. niye şey buradayız yapayım. diye düşünürsün çok teşekkür ediyoruz Oktay teşekkür ediyoruz son dakikada <gülüyor> son dakikada neye teşekkür ayılar abi. kış uykusuna yatamıyormuş ya uysuzlanmış hayvanlar her sene aynı şey Yok. havalar soğumadı diye mi bu evet havalar soğumadı diye dünya ısınmış yazık ya göç demesin olmak da çok iğrenç bir şey ya her şeyden sorumlu olduğunuz hakikaten yani ayı hiç fok, Akdeniz Fokunun durumunu düşünüyor mu? Ben de şey düşünüyorum ayılar kuş ulkusuna yatamadı. Yok tek gagalı kuşlar bilmem ne orada yok başı açık katalları soyutken düdüze adam tuttuğunu yiyor ya ormanda hiç av yasağı yok bir şey yok. Doğru Biz da küresel, küresel olarak gene derdim. Küresel ısınma dediğiniz şeyden ayıları sorumlu tutmuyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> belki evet. beni köşeye sıkıştırdı <gülüyor> Ayıları sorumsuz diyorum. <gülüyor> İyi hadi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Hı. Sizi stüdyonun dışına davet ediyorum Çünkü rock'ın devam edecek radyo ortada Yarın sabah 7 ile 10 arasında Haftanın son iş gününün sabahında Modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler Yeni bir haftayı kapatacağız Ve macera dolu bir küçük bir bayşırda buluşacağız Güzel geçsin Perşembe gününün geri kanını Hava soğuk olacakmış Giderek de soğuyacakmış önümüzdeki günlerde Faltomuzu, atkınızı Efendim eldivenlerinizi kapşonlarınızı unutmayınız. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, eldivenlerinizi unutmayınız. <gülüyor> Söylemiş bildin sen onu. Tamam seri. Söyleyarıma atka tekrar söylemek dostacığım. Başka kala. Good night. Good night. I I